الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'ya hamdolsun. Salat ve selam. Kendisinden sonra peygamber olmayan Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun ailesine, ashabına ve onun hediyine uyanlara olsun. Bundan sonra Şeyhul İslam Muhammed ibn Wahab Rahimahullah'ın Kitab-u Tevhid isimli büyük risalesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müellif rahimehullah'ın şu ayeti serdettiği yerde kalmıştık. Diyor ki, kavluhu Teala, Allah Teala'nın şu buyruğu, Kul teala etlu ma harrama rabbukum aleykum. ''Ella tushriku bihi şey'a deki gelin rabbinizin size neyi haram ettiğini okuyayım deki gelin de rabbiniz sizlere neleri haram etti onları okuyayım alla tushriku bihi şey'a Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın hiçbir şeyi ona ortak tutmayın <gülüyor> Bu ayeti kerimede Yüce Rabbimiz Subhanahu ve Teala Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hitaben ona emrederek diyor ki kul o müşriklere de ki tealav gelin etlumâ harrame rabbukum aleykum Rabbiniz sizlere neyi haram etmiş onları size okuyayım sonra Allah tebareke ve teala onlara neleri haram ettiğini bu ayetin ardından bu mukaddimenin temhidin arkasından sıralıyor. O haram ettiği şeylere de اَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Hiçbir şeye ona ortak etmeyin. Sözüyle başlıyor. Bunun ardından 3 ayette 3 ayet boyunca peş peşe Rabbimiz tebareke ve teala haram ettiği, yasakladığı emirlerini, buyruklarını bunun arkasından sıralıyor. Bu ayet-i kerimenin Kitab-ı Tevhid'le tevhid ile olan münasebeti ise inşallah Rabbimiz Tebareke ve haram ettiği bu şeyleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e onlara okumasını emrettiği haram ettiği bu şeylere elle tüşriku şey'en" buyruğuyla başlamış olması. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamanız. Ona hiçbir şeyi ortak tutmayın. Ona şerik edinmeyin. Allah Teala'nın haram ettiği şeylerin başında ona bir başkasını ortak etmek, bir başkasını ona denk tutmak, şerik yapmak gelir. Elâ tüşriku bihi şey'en. Yani ona hiçbir şeyi ortak koşmayın demek. Burada söylenilmeyen hasfedilmiş bir şey var. Hiçbir şeye ona ortak koşmayın demek. Onu tevhid edin. Onu birleyin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın demektir. Yani ona iba ibadetinde onu birleyin, onu tevhid edin ve bu birlemede bu ibadette hiçbir şeye ona ortak etmeyin demektir. Bu onu tevhid edin veya sadece ona ibadet edin sözü burada lafız olarak geçmese de mana olarak hiçbir şeye ona ortak koşmayın içerisinde vardır. Çünkü bir şeye ona ortak koşmamak demek önce onu O ortak koşulması nehyedilmiş konuda birlemek anlamına gelir. Ardından ortaklığı nefyetmek anlamına gelir. Yani Allah Tebaraka ve Teala birlenilmelidir ve hiçbir şeye onu ortak koşulmamalıdır. Bu birlemenin ve ortak koşmanın etrafında döndüğü meselenin ibadetle alakalı, tapınmayla alakalı olduğu daha önce buraya kadar geçen ayetlerde zikredilmişti. Rabbi Tebareke ve Teala burada bihi şeyen'' ''Hiçbir şeye ona ortak koşmayın'' buyrunda daha önce bir iki ayette de zikrettiğimiz gibi iki tane umum var. ''Ella bihi şeyen'' ''Hiçbir şeye ona ortak koşmayın'' Bu buyrukta, bu yasaklamada iki tane genel, iki tane umum lafız hüküm var. Bunlardan birisi ''La tuşriku'' Nehyinde yasaklamasında Ortak koşmayın Bu yasaklama ibaresinde Yasaklama lafızında Bir umum var Ortak koşmayın Yani ortak koşmanın hiçbir türüyle İsterse bu ortak koşma bu şirk Büyük şirk olsun isterse Küçük şirk olsun Bu ortak koşma şirk isterse sözlü isterse fiili isterse itikadi olsun Ortak koşmanın şirk koşmanın Hiçbir çeşidiyle ona ortak koşmayın. Bu yasaklamadaki bu umum, ayetteki birinci umum. İkincisi de وَلَا أَلَّا bihi بِهِ sözünde, Allah subhanahu ve teala'nın ifadesinde شَيْئًا şey ifadesi. Burada da شَيْئًا şey yine umum ifade eder. Yani hiçbir şeye ona ortak koşmayın. Ne olursa olsun ona ortak koşmayın. Makamı, mevkisi, derecesi Allah Subhanahu ve teala'ya yakınlığı ne olursa olsun hiçbir şeye ona ortak koşmayın. Hiçbir şey ona ortak edilmez. Bu isterse bir nebi, isterse bir veli, isterse bir melek olsun. Bu hiçbir şeyin kapsamı içerisine onlarda da girmektedir. Öyleyse bu ayeti kerimede bu iki umumla beraber sözün anlamı, sözün geldiği yer şöyle olur. Allah Subhanahu ve teala'ya hiçbir şeyi... Yani ister bir melek, ister bir nebi, ister bir salih olsun. Ortak koşmanın hiçbir türü ile ortak etmeyin. İster büyük ortak koşma olsun, ister küçük ortak koşma olsun. İster sahibini milletten çıkartacak şekilde şirk olsun isterse küçük şirk olsun. Sahibini milletten, İslam dininden çıkartacak dereceye varmasa da lafızlar itibariyle, söylenen bazı sözler itibariyle, gibi. Eğer Allah ve sen Dilersen sözünde Olduğu gibi Bu ayeti kerimede yasaklanan ortaklığın içerisinde Bu da girer mi? El cevap evet bu da girer Zira yasaklanan ortak koşma Ortak koşmaların her türlüsüdür Ona ortak koşulacak şeylerin Kimlerin de ne olduğu Yine bu da umum söylenmiş Yani hiçbir şeyi Hiçbir şekilde Allah Tebareke ve Teala'ya ortak Tutmayın Ortak koşmayın Bu ifadede Allah tusriku bihi şey'a" hiç kimseye ona ortak koşmayın ibaresinde açıkça daha önceki derslerde işaret edilen, ifade edilen tevhidin iki ana rüknüne işaret var. Nefi ve isbat. Açık bir şekilde burada Allah Tebaraka ve Teala onun dışında ki hiçbir şeyin ona ortak edilmeyeceğini söyleyerek burada bu lafızla sarahaten nefiden bahsediyor. Peki ispat nerede? İspatta dediğimiz gibi bu nefin ifadesinin içerisinde. Bu nefi ispatı ne ediyor. Onun içerisinde barındırıyor. Yani ona hiçbir şeye ortak koşmamak demek onu birleyip hiçbir şeye ona ortak koşmamak demektir. Yine bu ayeti kerimede zikredilecek faydelerden bir tanesi Allah Tebarek ve Teala'nın Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yaptığı bu emirde et luma harrama rabbukum aleikum. Gelin, Rabbinizin size haram ettiklerini okuyayım buyruğundaki Rabbiniz ifadesidir. Allah tebareke ve teala şöyle söylemesini emretmemiş. Gelin, size Allah'ın haram ettiği şeyleri okuyayım. Bunu demek yerine, gelin, Rabbinizin size haram ettiği şeyleri okuyayım demiş. Burada Allah lafzı yerine Rabbimiz subhanahu ve teala'nın bu lafzıca Allah ismiyle zikretmek yerine Rabbukum yani Rabbiniz ifadesini tercih etmesi şu faydeleri ifade etmek için. Birincisi bu hitabın muhatabı olan müşrikler, kendisi, kendilerine bu, bu hitabın yapılması emredilen müşrikler Rabb Subhanehu ve Teala'yı ikrar ediyorlardı. Eğer onlar Rabbi ikrar ediyor olmasalardı gelin Rabbinizin size haram kıldıklarını okuyayım denildiği zaman onlarda, onlara derlerdi ki Rabbimiz de kim? Rabbimiz de nedir o nereden bizim Rabbimiz oluyor ki eğer onların bu şekilde itiraz etmesine bir mahal olsaydı onlara böyle hitap etmek münasip olmazdı bu söz gelin Rabbinizin size neleri haram ettiğini okuyayım demek onların Rabb subhanehu ve Taala'yı ikrar ettiklerini açıkça göstermektir Rabbiniz deniyor çünkü Rabbinizin size haram ettiklerini okuyayım. Bu birinci fayda. Onlar bu kitabın muhatapları Rabb Subhanahu ve Taala'yı ikrar ediyorlardı. Ve Rablerinin Allah olduğunu da ikrar ediyorlardı. İkinci fayda. Gelin Allah size neleri haram etmiş onları okuyayım demek yerine gelin Rabbiniz size neleri haram etmiş onları okuyayım demesinin İkinci faydası burada yine Rabbiniz ifadesini kullanmadaki ikinci faide, onların bu birinci faidede zikrettiğimiz, evet. Rabb subhanehu ve tealayı ikrar ediyor olmalarını, onlara karşı hüccet olarak zikretmek içindir. Gelin, bakın o ikrar ettiğiniz Rabbiniz, size neleri emrediyor? Size neleri haram etmiş? Sonra onların başında neyi sayıyor? Ella تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ona hiçbir şey ortak, koşmamanız. Yani onlara sanki deniliyor ki Sizler o Allah Subhanahu ve Teala'nın Rabbiniz olduğunu ikrar ediyorsunuz ya ve onun Rabbiniz olma konusunda ortağı olmadığını ikrar ediyorsunuz ya. Rab olmadı hani, hani onun bir ortağı, bir şeriki yok ya. Sizi yaratmasında, rızıklandırmasında, alemin kainatın işlerini idare etmesinde hani o tektir, birdir. Bu konularda hiçbir şeriki ortağı yoktur. Siz de bunu kabul ediyorsunuz ya. Öyleyse اَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ona ibadetinde de hiçbir şeyi ortak koşmayın. Burada Rabbiniz ifadesi aynı zamanda bunu da bu faydayı de ifade eder. Yani onlara kabul ettikleri rububiyeti ikrar ettikleri Allah Subhanahu ve Taala'nın Rabb olduğunu onlara delil olarak getirip Onları ilzam etmek, onları köşeye sıkıştırmak, onlara hüccet olarak zikretmek içindir. Rabbiniz size bunları emrediyor. Bunu size Rabbiniz yasakladı. Sonra ne diyor o emrettiği şeyler arasında? اَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ Ona hiçbir şeyi ortak, koşmayın. Yani Rabliinde bir ortağını tanımadığınız o Rab var ya, şimdi size ibadetinde de bir ortağı olmadığını kabul etmenizi, ikrar etmenizi istiyor. O Rabbin, Rabbliğinde bir ortağı yok. Siz bunu bildiğiniz gibi ibadetinde de hiçbir şeye ona ortak etmemelisiniz. Burada da Rabbukum ifadesinin böyle bir faydası var. Bu ayeti kerime Müellif Rahimahullah Kitab-ı Tevhid'de kitab Tevhid'in bazı büyük alimlerin şerh ettiği nüshalarında Şeyhülislam Abdurrahman ibnı Hasan, rahimahullah gibi, Fetul Mecidin sahibi, bu ayeti böyle müstakil olarak zikretmiş. Bunun ardından bu ayetin nehmiyeti ile alakalı başka bir Abdullah ibnı Mes'ud radiyallahu anhudan bir eser aktarılmış zikredilmiş. Bazı o eser, bu ayetten önce zikredilerek bu ayete çünkü eser eserin içerisinde işaret edildiği için bu ayet baştan zikredilmemiş. Yani müellif rahimahullah burada bizim itimat ettiğimiz bu göre bu ayeti zikretmiş bu kadarlık olan bölümü De ki gelin Rabbinizin size neleri haram ettiğini okuyayım. Ella tuşrikû bihi şey'en Hiçbir şeye ona ortak koşmayın. Ardından müellif rahimahullah bu ayetin ehemmiyetine binaen bu ayetin içerisindeki meselelerin büyük meseleler olmasına binaen bunun ardından Ayetin ehemmiyeti ile alakalı bir sahabi eseri zikretmiş. Sonra bu ayetin ehemmiyetine yine hatırlayacaksınız. Babın sonunda zikredilen mesail bölümünde de işaret etmiş. Bu ayetin ehemiyetine büyüklüğüne bir gönderme yapmış. Bunu zikrettikten sonra diyor ki müellif rahimehullah "Kale İbn radıyallahu anhu Ibn Mes'ud radıyallahu an der ki İbn Mes'ud Abdullah İbn Mes'ud Elhudeli radiyallahu anhu, sabiqin el awalindan ilk muhacirlerden, Bedire, Uhud'a, Hende'ye, Rıdvan beyatına, bunların, bu meşahidin hepsine katılmış, büyük sahabilerden, diyor ki, men erade en yanzura ila vasiyeti Muhammedin, sallallahu aleyhi ve Kim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetine bakmak isterse, التي عليها خاتمه üzerinde onun mührü olan vasiyetine diyor ki Abdullah İbn Mesud al <gülüyor> Hudeli radıyallahu anhu kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üstünde mührü olan üstüne altına mührünü basmış vasiyetini okumak vasiyetini görmek isterse felyakra <gülüyor> taala Allah Teala'nın ta şu buyruklarını okusun dedi Ve ardından bu ayetleri ve bu okuduğumuz makta'dan sonraki 3 3 ayeti peş peşe okuduk. Kul ta'ala ve rab ta harrama rabbukum aleikum alla tushriku vihi şey'en. Buradan başladı. Peş peşe 3 ayet okudu ta ki 3. ayet olan ve enne haza sirati mustakiman fattabi'uhu. İştebu benim dost doğru yolumdur. Ona ittiba'in ayetine kadar. Yani müellif rahimahullah şimdi ayetin bu bölümünü sadece burada zikretti. Ardından bu eseri zikretti. Abdullah ibni Mesud radıyallahu anh diyor ki <gülüyor> Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin altında mührü olan altına imzasını attı vasiyetine bakmak vasiyetini görmek isterse işte bu ayetleri okusun. Hakikatte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir vasiyet yazmış değildir yazılı bir vasiyetin altına mühür falan vurmuş, imza atmış değildir. Peki Abdullah İbni Mesud radıyallahu an böyle olmadığı halde, ortada böyle bir vasiyet olmadığı halde, böyle mühürlü imzalı bir vasiyetname olmadığı halde bunu neden söylüyor? Bunu şundan dolayı söylüyor. Çünkü o radıyallahu anhu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kitabından ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden başka bir ...vasiyet bırakmadığını biliyordu. Ümmetine vasiyet olarak bırakacağı şey... ...Allah'ın kitabından başka bir şey değildi. Bu ayeti kelimelerde... ...Allah subhanahu ve teala'nın kitabında... ...açık, muhkem... ...nesholunmamış... ...değiştirilmemiş... ...hükmü kaldırılmamış... ...apaçık bazı emirleri ve yasakları ifade ettiği için... ...Allah tebareke ve teala'nın bu vasiyetlerini... ...Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin altında mühri imzası olan vasiyetine benzetmiş, bu ayetlerin ehemmiyetine dikkat çekmek için. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vasiyet bıraksa ne bırakacaktı Allah'ın kitabından başka? Allah'ın kitabından başka bir vasiyet bırakmış değildir. Veda haccında, İmam Muslimin rahimahullah, sayhinde rivayet ettiği gibi, Veda haccında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, inni tarikum fikum ma in temessektum bihi len tazillu. ben size Öyle bir şey bırakıyorum ardımdan, öyle bir terike bırakıyorum ki ona sarıldığınız, ona temessük ettiğiniz müddetçe sapıtmazsınız. O da nedir? Kitab Allah, Allah'ın kitabı. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı vasiyet Allah'ın kitabındakilerden başka bir şey değil. Burada müellif rahimahullah'ın dedik ki i̇bn Mesud'un bu eserini zikretmiş olması ayetteki Zikri geçen konuların bu ayet ve onun devamında gelen 3 ayet içerisinde zikri geçen konuların ehemmiyetine bina. İmam rahimeullah bununla da iktifa etmemiş. Babın sonundaki meselelerde diyor ki 9. mesele olarak 'Uzmu şan 3 ayetin muhkemat'. 3 muhkem ayetin gayet önemli oldu. Fi suret-i En'am en'am suresindeki bu 3 ayetin indes selef. Selefin indinde. Yani selef salih selefimiz bu üç ayete cidden önem gösteriyorlardı. Gayet önem veriyorlardı. Burada selef derken evveliyetli olarak işaret ettiği, kastettiği kim? İbni Mes'ud radiyallahu anh. Bizatihi kendisi. Çünkü o, o, o bu üç ayeti neyle vasfetti? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin altında mührü olan vasiyeti olmakla. İmam Rahimahullah da diyor ki bu üç ayetin selefin indinde ehemmiyetli oldu. Ve 10 aşru mesail. Bu ay Ve o ayetlerde, bu üç ayette on tane mesele var. Evveluha en nehyu şirk. Bu on meselenin birincisi şirkten nehyetmek, şirkten sakındırmaktır. Bu on ayet daha önceki Geçen haftaki mecliste derste İsra suresindeki 18 ayetten 18 mesele söylendi. Ondan sonra Nisa suresindeki ayetten 10 tane hukuk zikredildi. Hatırladınız mı? O ayete ne izin veriliyordu? 10 hukuk ayeti. O ayet müfessirler indinde 10 hukuk ayeti diye meşhur olmuş. Bu 3 ayette 10 vasiyet ayeti diye meşhur olur. Bu üç ayetin her birinin sonunda Allah Tebaar Keve Teala "Zalikum Vassakum Bihi" diyor. İşte bu Allah'ın size yaptığı vasiyettir. Bunlar Allah'ın size yaptığı tavsiyelerdir, vasiyetlerdir. Ve bu üç ayetin içerisinde on tane vasiyet, on tane mesele var. Bundan dolayı alimler indinde bu ayet "On Vasiyet Ayeti" diye isimlendirilmiş. Bu on vasiyetin birincisi nedir? Şirkten. Sakındırmak. Şirki yasaklamak. Şirki yasaklamak kendisi içerisinde aynı zamanda neyi barındır neyi ifade eder? Tevhidi emretmeyi. Çünkü şirkten yasaklamak tevhidin tevhidin, şirk tevhidin zıttıdır. Öyleyse şirkten yasaklamak tevhidi emretmeyi ifade eder. Öyleyse madem ki müellif rahimahullah burada bu kadar kısa zikrettiği halde ardından İbni Mesud'un bu sözüyle bu ayetteki on meseleyi, on vasiyete Dikkat çekmiş Madem ki meselelerde Babın sonundaki mesailde Yine bu 3 ayetteki 3 muhkem ayetteki Bu 10 meselelere dikkat çekmiş Öyleyse bu 10 meseleyi 10 vasiyeti İnşallah okumamız Bunlardan haberdar olmamız bizim için faydalı olacak Bu vasiyetler de Alemlerin Rabbi Allah Tebareke ve Teala'nın vasiyetleri Onun tavsiyeleri. Geçenki derste de bu tavsiye ile vasiyet arasında böyle bir gittik geldik ama tavsiye dediğimiz zaman sanki emir değilmiş gibi bu vasiyetlerin kadrini düşürmek gibi bir anlam çıkıyor Türkiye değil mi? Tavsiye denildiği zaman tavsiye denildiği zaman emir değilmiş gibi anlaşılıyor. Vasiyet denildiği zaman ölen bir kimsenin geriye bıraktığı şeyler gibi anlaşılıyor. Biz ikisini birden söylüyoruz. Siz inşallah manayı kafanızda canlandırın. Bunlar Allah Tebarek ve Teala'nın vasiyetleridir. Yani Allah tebareke ve teala'nın ahitleridir. Bu on mesele. Bu ayeti kerimeye de bundan dolayı Ayetül Vesaya el aşa. On vasiyet ayeti denilmiş. Bu on vasiyet ayeti En'am suresi 151, 152 ve 153. ayetleri. Bakalım İbni Mesud radiyallahu anhunun Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin altında mührü olan vasiyetini görmek isterse Allah'ın şu buyruklarını okusun dediği buyruklarda neler var? <gülüyor> Rabbimiz tebareke ve teala diyor ki kul tealav de ki gelin etlu ma harrama rabbukum aleykum size Rabbinizin size haram ettiği şeyleri okuyayım. Birincisi "Elle tuşrikû bihi şeyen ona hiç kimseyi Hiçbir şeyi ortak koşmanın hiçbir çeşidiyle ortak yapmayın. Bu iki şeyi ayetteki iki umumdan çıkarttık. Ona hiçbir şeyi ortak koşmanın hiçbir çeşidiyle ortak etmeyin. Yani onu ibadetinde birleyin. Rabbimiz Seberreke ve Teala'nın birinci vasiyeti neyle ilgili? Tevhidle ilgili. Tevhidle ilgili. Şirkten sakındırmak ne demek? Tevhide çağırmak demek. Tevhide emretmek demek. Birinci vasiyet tevhidle ilgili. Nisa suresindeki 10 hukuk ayetinde de İsra suresinde geçen 18 meselede de Allah tebareke ve teala'nın hakkından sonra zikredilen ikinci hak kimin hakkıydı? Baba, baba. Anne ve baba, babanın hakkıydı. Yine burada da Allah'ın hakkı olan tevhidden sonra zikredilen vasiyet kişiye annesinin babasının tavsiye edilmesi. Onların ona vasiyet edilmesi. Önceki mecliste okuduğumuz hadislerde açık bir şekilde en faziletli amellerin Allah Subhanahu ve teala'yı tevhid etmekten sonra anne babaya ihsan etmek olduğu söylenilmişti. Bunun zıttı olarak en büyük günahların Allah Subhanahu ve teala'ya eş koştuktan sonra, ona ortak yaptıktan sonra anne babaya isyan etmek, onlara karşı gelmek olduğu söylenilmişti. Demek ki anne babanın hakkı Allah Tebaarakü Vatâlâ'nın hakkından sonraki en büyük haktır ki Rabbimiz Subhanehu ve Teala bir değil iki değil birçok makamda kendi hakkının akabinde hemen onların hakkını zikre ediyor. Bakın bu vasaya el aşara ayetinde on vasiyet ayetinde de Rabbimiz kendi hakkı olan tevhidten sonra anne babanın hakkını zikre ediyor. Ella <gülüyor> tuşriku bihi şeyen hiçbir şeye ona ortak koşmayın ve bil walideyni Ve anne babaya ihsan edin. Annenize babanıza ihsan edin. Anneye babaya ihsan etmek demek, buradaki ihsan emrini yerine getirmek demek, bu da bir umum. İhsanın bütün türleriyle demek. İhsanın herhangi bir çeşidiyle demek. Bizim indimizde, örfümüzde, adetimizde ihsan addedilen, ihsan sayılan ne varsa, insanlar arasında ihsan etmek olarak bilinen ne varsa, Bunların hepsiyle ihsan edilmesi demek. İhsan etmek demek, kişinin anne babasının gönüllerine mutluluk, ferah, sevinç sokacak her türlü sözleri, hareketleri yaptığı işler demek. İhsan etmek bazı şeylerle sınırlı, kayıtlı değil. Örfen ihsan etmek neyse o ihsan etmek demek. Onlara güzel söz söylemek ihsan etmek demek. Emirlerini yerine getirmek, onlara itaat etmek ihsan etmek demek. Hediye almak, ihsan etmek demek. Telefonla arayıp hatırına sormak, hatta telefonla mesaj atmak annenize, ona ihsan etmek demek. Madem ki bu yaptığımız iş, onun gönlüne bir mutluluk, bir ferah, bir sevinç sokmaya sebebiyet veriyor, bu onlara ihsan etmek demek. Ayet-i Kerime'de emredilen ihsan, ihsanın her türlüsünü kapsar. وَبِالْوَالِدَيْنِ ihsan. Üçüncüsü, la تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ min اِمْلَاكُ Fakirlikten dolayı çocuklarınızı öldürmeyin. Allah Subhanahu ve teala üçüncü vasiyet. Fakirlikten dolayı çocuklarınızı öldürmeyin. Nahnu nerzukukum ve iyyahum. Sizi de biz rızıklandırıyoruz. Onları da biz rızıklandırırız. Sizin de rızıklandıran biziz. Onları da rızıklandıracak olan biz. Allah'ın üçüncü vasiyeti bu. Fakirlikten dolayı çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de rızıklandıracak olan biziz, onları da rızıklandıran biziz. Burada tefsiri bir nükte var. Önemli inşallah. Yani Allah Teala'nın sözleri arasında böyle bazen gözden kaçan, alimlerin işaret ettiği böyle güzel nükteler, güzel faydeler var. Hatırlayacaksınız önceki derste yine Allah Subhanahu ve Taala'nın İsra suresinde Fakirlik endişesiyle çocukların öldürülmesinden nehyetmesiyle alakalı bir ayet geçmişti. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Orada deniliyordu ki وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشْيَةَ imlak Çocuklarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin. Burada deniliyor ki çocuklarınızı fakirlik sebebiyle, fakirlikten dolayı öldürmeyin. Yani buradaki ayete göre fakirlik şu anda Mevcut. Meydana, fakirlik meydana gelmiş. Yani siz fakir olduğunuz için şu anda fakirlik sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Öbür ayettekine şu anda fakirlik yok. Fakirliğin neyi var? Korkusu endişesi var. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. O yüzden o ayetten sonra وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشْيَةَ imlak ayetinden sonra deniliyor ki onları da rızıklandıracak biziz Sizi de rızıklandıran biziz. Önce kimin rızkıyla başlanmış? Çocukların rızkıyla başlanmış. Onları rızıklandıracak biziz. Sizi de rızıklandıracak biziz. Burada diyor ki fakirlikten dolayı onları öldürmeyin. Sizi de rızıklandıracak biziz. Onları da rızıklandıracak biziz. Yani Allah tebareke ve teala'nın bu sözlerinde orada önce onların rızıklandırılması sonra bizim rızıklandırılmamız bu ayette de önce bizim rızıklandırılmamız sonra onların rızıklandırılmasının Böyle sıralarının değiştirerek zikredilmesi tesadüfen değil. Durup dururken olmamış. İsra suresindeki ayette deniliyor ki fakirlik korkusuyla onları öldürmeyin. Yani şu anda fakirlik yok. Fakirlikten korktuğunuz için onları öldürmeyin. Zira onları biz rızıklandırırız. Yani onlar geldiği zaman sizin rızkınıza mani olmazlar. Fakir olmazsınız. Korkmayın. Korkacak bir şey yok. Sizi de biz rızıklandırırız. Bu ayette Sizi biz rızıklandırırız. Onları biz rızıklandırırızdan önce zikredilmiş. Çünkü hali Hazrede bir fakirlik var. Fakirlikten dolayı onları öldürmeyin. Çünkü sizin rızkınızı biz veriyoruz. Onları da gelecek olanların da rızkını biz vereceğiz. Onlar sizin fakirliğinize fakirlik katmazlar. Bu fakirlikten dolayı onlar rızıksız kalmazlar. Yani burada onları da rızıklandırırız. Siz rızıklandırırız. Kelimelerinin böyle o ayette Böyle zikredilmesi, bu ayette böyle zikredilmesi inşallah bu münasebetten dolayı. Bu kaçıncı vasıyetti? Üçüncü, Üçüncü vasıyetti. وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَةِ Allah Tebarek ve Teala diyor ki fahişeye yaklaşmayın. Fuhşiyata yaklaşmayın. Kötü, çirkin, ahlaksızlık olan amellere yaklaşmayın. مَا ظَهَرَ hava وَمَا بَطَن. Onlardan açık olanlar, zahir olanlar Ve gizli olanlar, kapalı olanlar dahil. Yani gizlisi ve açığıyla fuhşiyata yaklaşmayın. Veya büyüğü ve küçüğü ile fuhşiyata yaklaşmayın. Veya bütün insanlar tarafından bilinen fuhşiyata ve bazıları tarafından bilinmeyen fuhşiyata yaklaşmayın. Burada ma vahara ve ma batan yani gizlisi ve açığıyla alakalı alimler bu vacihleri söylemiştir. Fuhşiyata yaklaşmayın. Ne gizli olarak ne açık olarak. Ne fuhşiyatın büyüğüne ne fuhşiyatın küçüğüne. Ne fuhşiyatın fuhşiyat olduğu zahir olan açık olan meselelerine ne de fuhuş olduğu fuhşiyat olduğu gizli olan hafi olan meselelerine. Allah teala bu dördüncü vasiyette diyor ki la fevahiş. fevahişe fuhşiyata yaklaşmayın. Buradaki Yaklaşmayın lafzındaki faideyi, nükteyi de şöyle izah ediyor alimler. Yaklaşmayın demek bir şeye, onu yapmayın demekten daha belidir, daha etkileyici ve mana olarak daha şumulludur. Fuhşiyat yapmayın demek, fuhşiyatı yasaklamaya yeter. Ama fuhşiyata yaklaşmayın demek, hem fuhşiyatı yasaklamaktır, hem de fuhşiyata götürecek bütün yolları yasaklamaktır. Yani onun yanına bile yaklaşmayın. Yani ona götürecek yolları da yasaklamak var bu ayet-i kerimede. Bu lafızda. Fuhşiyata yaklaşmayın. İşte bundan dolayı fuhşiyata yaklaşmak yasak edildiği için Allah tebareke ve teala bir şey yasakladığı zaman ona götürecek yolları da yasaklar. Bu şeriatta çok büyük bir kaidedir. Seddüzzerai' deniliyor buna. Yani bir şeye ulaştıracak, kötülüğe ulaştırarak yolların da yasaklanması. Allah bir şey yasakladığı zaman Ona götürecek yolları da yasaklar. Fuhşiyatı yasakladığı zaman fuhşiyatta sebep olacak şeyleri de yasaklar. Allah teala zinayı yasakladı bizatihi. Sonra zina'ye zinaya sebep olacak şeyleri de yasakladı. Bizatihi değil. Zinaya götürmeye sebep olabileceği için. Mesela ecnebi kadınlara bakmayı yasakladı. Ecnebi kadınlar, yabancı kadınlara bakmak bizatihi değil. Zinaya götürecek bir yol olduğu için yasaklandı. Nereden biliyoruz bunu? Çünkü bazen racih maslahatlar olduğu zaman ecnebi kadınlara bakmaya izin veriliyor. Evet ecnebi deyince yani bizim mahremimiz olmayan kadınlar demek. Bizim mahremimiz olmayan kadınlar demek. Allah tebareke ve teala yabancı kadınlara bakmamızı yasakladı. Bu yasaklama bizatihi midir yoksa zinanın yasaklanmasının bir uzantısı mıdır? Cevap ikincisi zinanın yasaklanmasının bir uzantısıdır zina'ya götüren bir yer olduğu için. Bunu neyle bunu neyle biliyoruz? Şununla biliyoruz. Çünkü bir kadın yabancı bir kadına bakmak bazen racih bir maslahat olduğu zaman helal edilir. Mesela ne gibi? İnsanın evleneceği bir kadına bakması gibi. Yabancı bir kadın buna bakmak haramdı. Şimdi nasıl helal oluyor? Racih bir maslahat olduğu için bu haram da bizatihi kendisi haram olmadığı için. Ama herhangi bir racih maslahattan dolayı zina helal olur mu? Olmaz. O zaman nedir zina? Bizatihi yasaktır. Ona bakmak, zinaya götürecek yolu kapatmak için. Aynı şekilde bir erkeğin yabancı bir kadının halvetle kalması, baş başa kalması. Neden yasaklanmış? Zina yasağının bir uzantısı olarak. Yani ona götürecek bir yol olduğu için. Kadının mahremi olmadan sefer etmesi neden yasaklanmış? Böyle bir fuhşiyata götürecek bir yol olduğu için. Bir sebep olduğu için. O yüzden Allah tebaleke ve teala bir şey yasakladığı zaman ona götürecek yolları da yasaklar. Vola takrabul faaishé demek, faaishéi yapmayın, ona sebep olacak şeyleri de yapmayın demek. Dördüncü vasiyet. Beşinci vasiyet, vola taktul nefseli haram Allahu illa bilhak. Allahın haklı olmak hali müstesna, haram ettiği cana da kıymayın. Allahın haklı olmak hali müstesna. Haram ettiği, öldürülmesi haram ettiği canı da öldürmeyin. Allah'ın beşinci vasiyeti. Allah'ın haram ettiği canlar, öldürülmesini haram ettiği canlar, masum olan canlar Bunlar hangileriydi? Önceki derste geçti. Birincisi, Müslüman'ın canı. Müslüman'ın canı, kanı, malı, ırzı haramdır. Allah tebareke ve teala katında Müslüman'ın kanı, Müslümanın öldürülmesi, dünyanın tamamıyla zeval bulmasından daha şiddetlidir. Allah'ın indinde eserde geldiği gibi, Müslümanın kanının hürmeti, kaabenin hürmetinden daha büyüktür. Müslümanın kanı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz, veda haccında, sahabeler dedi ki, şu anda içinde bulunduğunuz ay hangi aydır? Şu anda bulunduğunuz gün hangi gündür? Şu anda bulunduğunuz yer neresidir? Bunlar hepsi haram aylardı. Haram topraklarıydı Ve Cuma günüydü. Arefe günü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedik ki işte bu günleriniz nasıl haram ise birbirinize karşı yani Müslümanlar olarak kanlarınız, mallarınız, ızlarınız da birbirinize haramdır. Müslümanın canının masumiyeti, kutsallığı kanının hürmeti Allah katında çok büyük. Masum olan canların birisi Müslümanın canı mutlak olarak. Sonra zimmet ehli olan Veya kendilerine ahit verilmiş Veya eman verilmiş Kafirlerin kanları da kutsaldır Onların kanları da Allah tarafından Öldürülmesi Alınması hiçe sayılması Haram edilen canlardan sayılmış Kendisiyle zimmet yapılan kafirler Yani Müslüman memleketinde yaşayıp Müslümanlara vergi ödemek şartıyla Canını güvence altına almış Kafirin kanı da Kutsaldır Haramdır Müslümanlar tarafından kendisine ahit Yapılmış. Antlaşma yapılmış. Antlaşmalı kafirin kanı da haramdır, masumdur. Müslümanlar tarafından kendisine eman verilmiş, emniyet verilmiş kafirin kanı da haramdır. Bunlar da Allah Tebareke ve Teala'nın masum kıldığı nefislerdir. Bunları öldürme yasakladı Rabbimiz bu vasiyette. Ancak neyi istisna etti? Haklı olmak müstesna. Yani bu masum kılınan kanlar, masum kılınan canlar haklı olunduğu zaman bir hak gerektiği zaman Allah Tebaarake ve Teala'nın koyduğu bir şeriat hükmü sebebiyle helal olabilirler. Onlar da nelerdi? Birinin bir, bir başkasının canına kıyması, en nefsu bin nefs eserde geçtiği gibi veya efeyi buz zani bir kimsenin başından evlilik geçmiş bir kimsenin zina etmesi veya terikulidini <gülüyor> bir kimsenin dinini terk etmesi. Ya da Müslümanların cemaatine karşı çıkması onlara huruc etmesi ve, ve, ve bunlara benzer bazı sebeplerle Allah Teala'nın masum kıldığı bu can helal olabilir. Diyor ki Rabbimiz ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ İşte bunlar Allah'ın Rabbinizin size vasiyet ettiği, size tavsiye ettiği şeylerdir. لَعَلَّكُمْ <gülüyor> تَعْقِلُونَ Umulur ki akledesiniz. Umulur ki bunları idrak edesiniz, fehmedesiniz, anlayasınız. Bu birinci ayet. Kaç tane vasiyet var burada? Beş tane vasiyet var. Birincisi Allah'ın tevhidiyle alakalı. İkincisi anne babaya ihsanle alakalı. Üçüncü vasiyet çocukların öldürülmesini yasaklamak. Dördüncü vasiyet fuhşiyata yaklaşmamak. Beşinci vasiyet Allah'ın masum kıldığı canları kıymamak. Beş vasiyet diyor ki Rabbimiz arkasından "Ve la takrabu mal el-yetim." Yetimin malına da yaklaşmayın. Yetimin malına da yaklaşmayın. "İlla billati hiya ahsan." Ancak güzel olma. En güzel bir yaklaşma şekli olması hali müstesna. Yani yetimin malına güzellikle yaklaşılabilir. Ne demek yani güzellikle? Yetimin malının faydasına maslahatına olacak bir şekilde. Onunla ticaret yapmak gibi. O malı çoğaltmaya çalışmak gibi. Malın ıslahını artmasına uğraşmak gibi. Hatta yebuluğa şudde Onlar rüştlerine varıncaya, ulaşıncaya kadar. Reşit oluncaya kadar. Bu reşit olmak, aklen reşit olmak da olabilir. Onların buluğa gelmeleri şeklinde de olabilir. Buluğa geldikten sonra yetimin velisi onu imtihan eder. Eğer artık o kendi başına bu malıyla Bu malının kontrolünü, bu malının tasarrufunu güzel bir şekilde yapacak hale gelmişse, yetimin malını kendisine teslim eder. 7. vasiyet: "Ve auful keyle vel mizan bil kıst." Ölçüyü ve tartıyı adilce yapın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Ölçü nedir? Tartı nedir? Ölçü hacim birimi. Tartı ağırlık birimi. Bunların ikisi de kullanılıyordu. Şimdi, de ikisi de, şimdi yine ikisi kullanılıyor. Ürünlerde özellikle bazı ürünler mesela meyveler bunlar tartılarak ölçülüyor. Bazıları da ölçülerek ölçülüyor. Hala bizim şu anda Anadolu'da da tarlalarda mesela hububat denilen şeyler tartıyla değil köylüler arasında ölçüyle hesaplanıyor. Kile deniliyor değil mi? Böyle büyük bir teneke gibi bir şeyle kile deniliyor. Bunlar hacim ölçüsü. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yerine getir. Ölçüle ve tartıda bunların adil olmasına dikkat edin. Adaletle bunlara vefa edin. Ardından diyor ki Rabbimiz: "La nukellifu nefsen illa vus'aha." Ve biz hiçbir nefse, hiçbir cana kaldıramayacağından, tahammül edemeyeceğinden fazlasını yüklemeyiz. Ölçüye ve tartıya adaletle vefa edin. Adaletle onları yerine getirin. Ardından da diyor ki kimseye gücünün yettiğinden fazlasını da yüklemeyiz. Yani sen gücünün yettiği kadar, elinden geldiği kadar ölçüye tartıya dikkat ettikten sonra orada bir kayma bir sapma, bir arıza bir şey olursa Allah subhanehu ve teala bizi bununla ne yapmayacağını söylüyor? Mesul tutmayacağım. Sen gücünün yettiği kadar takatin kadar ölçüye riayet ettikten sonra tartıyı düzgün yapmaya gayret ettikten sonra hata etmişsen Yanlış olmuşsa, biraz oraya kayma olmuşsa, bazı şeyler gözünden kaçmışsa bu Allah subhanehu ve Teala bizi burada bununla muakaza etmeyeceğini söylüyor. Ayretten şunu da söylüyor bu ayette. Allah hiç hiçbir nefse kaldıramayacağını yüklemez demek bu ayette demek ki insanın kaldırabileceği kadar gücünün yettiği kadar ölçüye ve tartıya riayet etmesinin gereğini de ifade ediyor. Yani bu, bu, bu lafızda hem bir hafifletme var. E sen gücünü bütün takatini ortaya koyduktan sonra hatalarından dolayı Allah seni sorumlu tutmayacak. Bu bir hafifletme. Birde bir şiddet var. Ne diyor sen bu konuda ne kadar dikkatli olmalısın? Gücünün yettiği kadar dikkatli olmalısın. Yani bütün gücünle ölçüye tartıya riayet etmelisin. Sonra diyor ki Sekizinci vasiyet: "O kultum fe'dilû." Söylediğiniz zaman da, sözü söylediğiniz zaman da adaletle söyleyin. Adil olun. Bir sözü söylediğiniz zaman adil olun. İster bu kendinizle alakası olsun, ister bir başkasıyla alakası olsun. İster ailenizle alakalı, alakalı olsun, ister bir başkasıyla alakalı olsun. İster dostunuzla ister düşmanınızla alakalı olsun. Söz söylediğiniz zaman adaletle söyleyin. İnsanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hüküm verin. Bir kimsenin şahsına, dinine, ahlakına hükmedeceğiniz zaman bu ister yerme şeklinde olsun ister övme şeklinde olsun. Bir kimsenin dinine de hükmedeceğiniz zaman onun şahsına da hükmedeceğiniz zaman ister onu övme sadedinde olsun ister onu yerme sadedinde olsun ne yapın? Adaletle söyleyin. İnsafsızlık yapmayın. Haddi aşmayın. Valla ukaneda kurba, sözü söylediği söylediğiniz söz isterse sizin bir yakınınız lehine veya aleyhine olsun. İsterse söz, sözü söylediğiniz sizin bir yakınınızla alakalı olsun. Bunun mefhumunu isterse bir düşmanınıza karşı olsun. Sözü söylediğiniz zaman adil olarak söyleyin. Valla yecrimenle konuşana anu komin, ala en la bir topluluğa olan düşmanlığınız sizi. Adaletsizlik yapmaya sevk etmesin. Onlar bizim düşmanımızdı. Şimdi onlarla alakalı bir hüküm verme geldiği zaman yine ne yapmalı? Yine adil olarak söylemeli. Onlara olan düşmanlığımız adaletsizlik yapmaya sebeb sebebiyet vermesin. İhdilû huve akrabu litt takva. Adaletli olun. Adaletli olmak takvaya daha yakındır. Dokuzuncu vasiyet <gülüyor> ve bi ahdillâhi evfû ve Allah'a olan ahdinize Allah'ın sizden aldığı ahde misaka da vefa gösterin. Allah tebareke ve teala hepimizden misak aldı. Hepimizin Allah'a verdiğimiz bir ahdimiz var. Bu ahdimizin ahid, bir kısmı kalu bela dediğimiz. Rabbimiz tebareke ve teala bizi Adem'in zürriyetinden çıkartıp kendi Rabliğine şahit tuttuğu günkü ahide. O gün bize dedi ki Eles tu bi ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bize ne dedik? Bela dedik. Evet. Sen bizim Rabbi misin dedik. Rabbimiz bizden bir ahit aldı. Sonra sonra Rabbimiz bizden bize rasuller göndererek, kitaplar indirerek gönderdiği rasullerin dilinde indirdiği ayetlerle bizden yine ahit aldı. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadan sadece ona ibadet edeceğimiz üzerine. Ezelde aldığı ahit de bu manaya geliyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demek? Evet, sen bizim Rabbimizsin demek. Evet, biz seni Rab olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla sen bizim yegane mabudumuzsun demektir. Yani ibadeti sadece sana yapacağız demektir. Biz o zaman bu ahdi verdik. Rabbimiz bizden bunun misakını aldı. Sonra rasuller göndererek onların dilinde de bizden bu misakı aldı. İndirdiği kitaplarındaki buyruklarla da bizden bu, bu, bu misakı aldı. Rabbimize olan ahdimizin başında hiçbir şeyi ona ortak koşmadan ona ibadet etmek, sonra onun emirlerine, yasaklarına ittiba etmek gelip Allah'a olan ahdinize de vefa gösterin. Zâlikum vasâkum bihi le allekum İşte Allah işte Allah'ın Rabbinizin size yaptığı vasiyetler bunlardır. Le allekum umulur ki ibret alasınız. Umulur ki düşünür, taşınır. Aklınızı başınıza da toplarsınız. Bundan bir ders çıkarırsınız. Tezekkerûn bu demek. Bunu tezekkür eder, düşünür, bundan ibret alır, bundan bir ders çıkarırsınız. Bu ayette, ikinci ayette kaç tane vasiyet var? Dört, Dört vasiyet. Birinci ayette kaç vardı? Beş. Be kaç etti? Dokuz. Dokuz vasiyet. Şimdi kaldı bir vasiyet. Diyor ki, وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُ İşte bu benim dost doğru yolumdur. Buna ittiba edin. Bu da bir vasiyet. İşte bu benim dost doğru yolumdur. Buna ittiba edin. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ Diğer yollara... Diğer yolcuklara, sebillere ittiba etmeyin. فَتَفَرَّكَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ Yoksa onlar sizi bu dost doğru yoldan alıkoyurlar, alıkoyarlar, uzaklaştırırlar. Bu dost doğru yoldan ayrılırsınız. O yollara uyarsanız. ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ bihi. İşte Rabbiniz size bunları tavsiye ediyor. Bunları vasiyet ediyor. İşte Rabbinizin vasiyetleri bunlardır. لَعَلَّكُمْ <gülüyor> تَتَّقُونَ Umulur ki sakınırsınız. Umulur ki takvalı olursunuz. Bu üç ayette Allah Tebareke ve Teala'nın bizlere, biz kullara yaptığı on tane büyük tavsiye vasiyet var. Bu on vasiyet, on tavsiye bunların hepsi muhkem, nesholunmamış, gayet açık, anlaşılır Rabbimizin vasiyetleridir. İşte bu vasiyetlerin ehemmiyetine binaen Abdullah bin i Mesud radıyallahu an o sözü söyledi. Yani kim bu vasiyetleri okur, bunları anlar, bunlara, bunlarla alakalı tezekkür eder, bunlardan ders çıkarır, aklını başına toplarsa, bu konularda sakınırsa, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin altında mühre olan vasiyet namesini yerine getirmiş demektir. Zira o, bundan başka, Allah'ın kitabındaki bu buyruklardan başka bir vasiyet bırakmadı. Son vasiyette, İşte bu benim dost doğru yolumdur. Ona ittiba edin. Bu vasiyette Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden yine Abdullah ibni Mes'ud el-Hudeli radiyallahu an, Imam Ahmed ibni Hanbel rahimahullah'ın müsnedinde yaptığı bir rivayette şunu aktarıyor. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize kendi eliyle Uzun bir çizgi çizdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir çizgi çizdi. Sonra bu çizginin kenarlarına kısa çizgiler çizdi. Sağına ve soluna. Böyle kısa çizgiler çizdi. Sonra dedi ki bu uzun olan Allah'ın müstakim olan dosdoğru olan yoludur. Bu kenardaki kısa çizgiler ise Bunlar da işte o yolcuklardır, diğer yollardır. Ve bunların her birisinin başında bir şeytan oturmuş, bu yoldan geçenleri o küçük yollara davet ediyor. Bakın Şemada Şemada çok net görülüyor bu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bu bu metotla yine, bu bir eğitim metodu değil mi Şemada bunu çizmek? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bu metotla bu şekilde Şem'a çizerek onlara gösterdi. Bakın dikkat edin. Bu istikamet bu yolda dümdüz yürürken bunlardan birine uyan insan ne yapmış olur bu yoldan ayrılmış olur. Eğer bu sübülle bu, bu sübüle yollara uy, uyulursa ana istikametten ana caddeden ayrılmış olur. Ve bunların her birisinin başında bir şeytan var. Bu yoldan geçenleri oraya davet ediyor. Bu yolların varacağı yer de cehennemdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu çizdikten sonra diyor ki İşte bu ayeti okuyor. Allah Tebareke ve Teala'nın Bu benim doğru yolumdur. Buna ittiba edin. Bu yollara uymayın. Yoksa bu yollar sizi ondan uzaklaştırır. Bu şemada çok büyük faydalar var. Bu, bu, bu şemada büyük faydalar var. Düşünüldüğü zaman, teemmül edildiği zaman bu faydalar görülebilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Şekil olarak da, ile de gösterdiği Bu hidayet, bu hakikat Şunu gösterir Allah Tebareke ve Teala'ya ulaştıran Allah'a götüren Allah'ın rızasına, onun hoşnutluğuna Ulaştıran yollar Sadece bir tanedir Allah'a ulaştırıldığı Allah'a götürdüğü, Allah'ın rızasını Kazandırdığı iddia edilen yolların Hepsi kapalıdır, bunların hepsi Sübüldür, diğer yolcuklardır. Allah'a ulaştıran yollar sadece bir tanedir Bununla açıkça anlıyoruz ki ümmeti parça parça gruplara bölüp, hiziplere bölüp cemaatlere bölüp her birisi kendisine davet eden bu kimseler. Bu ihtilafı, bu ayrılığı, bu parçalanmışlığı fıtratları bozulmamış insanlara kabul ettirmek için şöyle diyorlar. Bu yolların hepsi başka başka ama hepsi aynı yere çıkıyor. Biz mesela şu şuraya, şu memlekete, şu mahalleye Biz buradan gidiyoruz, onlar oradan gidiyor, bunlar buradan gidiyor. Ama hepimizin gittiği yer, aynı yer diyorlar. Biz diyoruz ki hayır. Böyle bir şey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına mümkün değil. Eğer gidilen yer birse, varılmak istenilen yer cennetse, Allah Subhanahu ve teala'nın rızasıysa, onun hoşnutluğunu kazanmaksa, buraya giden yol sadece bir tane. Diğer yollar buraya gitmez. Oraya götüren yol sadece bir tane, o da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği, bıraktığı yoldur. İşte Rabbimiz Tebareke Teala'nın bu on vasiyetinde beyan ettiği yoldur. Bu çok büyük bir fayda. Bak bu şemadan çıkan. Bu şemadan çıkan ikinci büyük fayda kardeşlerim. Birisi bu istikametten. Bu sırat-ı müstakim Bu ana caddedir. Birisi bu istikametten. Bu yol uzun bir yol. Bu istikametten. Bu ana caddeden. Yolun herhangi bir başamağında Çok küçük, yarım derece, bir derece bile bir açıyla sapma yapsa, bak şöyle bir sapma yapsa, ne kadar bir sapma mı? bak bu böyle gidiyor, bu da şöyle gidiyor, az bir sapma. Yol uzun olduğu için bu sapma ileride böyle insan ne yapar yoldan? Bu kadar uzaklaştır Şemada bu çok açık değil mi? Yolun üstündeki, normal matematiksel olarak da böyle değil mi? Böyledir. Böyledir düz bir çizgi üzerindeki çok küçük açıyla olan bir sapma sapmanın olduğu yerde küçük gibi görünebilir ama ileride ne yapar bu sapma gittikçe büyür büyür ve insanı bu yoldan uzaklaştırır işte selef rahimahumullahın bidatın küçüğünden sakın çünkü o ileride büyük bidatlara döner sözünün anlamı budur bidatın küçüğü gözüne küçük görülebilir çok küçük bir sapma gibi görülebilir İşin başında sapma noktasında. Ama bu küçük sapma mutlaka ileride çok büyük bir sapmaya dönecektir. İşte bilimsel olarak. Bunun, bunun örnekleri de var. Bize gelen rivayetler arasında. Hani yine aynı Abdullah İbni Mesud'un mescitte halkalar yapmış Allah'a zikrettiğini zanneden, iddia eden topluluğa söylediği söz aralarında geçen bir münazara münakaşa var. Biliyorsunuz mesela hepiniz. Şahit noktası şurası. Onların yaptıkları bu küçük bir sapmaydı. İşin başında böyle görünüyor. İyi niyetlerle yapılmış küçük bir sapmaydı. Bu kıssayı aktaran ravi diyor ki o topluluğun hepsini Neheravan günü Ali'ye radıyallahu anh ve sahabelere karşı savaşırlarken gördüm. Yani o mescidde oturmuş. Bu küçük bir cüz'iyede istikametten sapmış olan bu topluluk bu küçücük bir sapma yani toplanmışlar zikir yapıyorlar. Bir sayı tespit etmişler halka yapmışlar vesaire. Diyor ki Ravi. O topluluğun hepsini Nehravan günü, Ali radıyallahu anhuya ve sahabelere karşı savaşırlarken gördüm. Yani bu küçük sapma onları nereye götürdü ileride? Büyük bir sapmaya, itikadi bir bilata, itikadi bir sapıklığa götürdü. Bu şemadan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği bu çizgiden çıkan fayda bir tanesi de budur. Bir diğer faydeyi de şöyle zikrediyorlar. Diyorlar ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin istikamet olarak... Ana cadde olarak, müstakim olarak çizdiği yol uzun bir yoldur. Diğer batıl yollar, başında şeytanın olduğunu söylediği yollar ise bak kısa kısa yollar. Diyorlar ki buna binaen yani kişinin kendisini hedefe ulaştıracak olan yolu uzun bir yoldur. Davet uzun bir yoldur. Neticeye ulaşmak ancak bu uzun yolu yürüdükten sonra olur. İnsan önce ilmi olarak hem kendisine hem çevresindekileri yetiştirecek. Sonra ameli olarak onları yetiştirecek. Sonra bu uzun yolun sonunda Allah subhanahu ve teala dünyada da inşallah bir hakimiyet, bir galibiyet, bir izhar nasip edecek. Ahirette de böyle. Yani davet metodu olarak da diyorlar ki bu şemada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği bir işaret var. Kısa yoldan Müslümanları kurtarmak, kısa yoldan yeryüzünde İslam'ı Hakim kılmak. Müslümanları düşmanlarından kafirlerin elinden kurtarmak. Yeryüzünde Allah'ın şeriatını hakim kılmak. Bunlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu şemada gösterdiği yönteme aykırı. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği yöntemde ne var? Yol ne? Bu yol uzun bir yol. Çok uzun. Öğreneceksin. Sonra tatbik edeceksin. Kendini ıslah edeceksin. Ailenin komşunu ıslah edeceksin. Böylece toplumun ıslah olmuş olacak. Böylece ülke ıslah almış olacak. Böylece dünya ıslah almış olacak. Bizim ıslah metodumuz bu değil mi? Sünnette öğrendiğimiz seleften öyle. ıslah metodumuz bu. Bu yol uzun mu? Bu yol çok uzun. Bu yolun uzun olmasından şaşıracak bir şey yok. Bizim önderimiz zaten bu yolun uzun olacağını ne yaptı? Bak şemada gösterdiği. Ve <gülüyor> enne hâdâ sırâti müstakîmen fettebîûh. İşte benim dost yolumdur. Ona ittiba edin. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ Bu yollara uymayın. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ an سَب۪يلِ Yoksa sizi bu ana caddeden uzaklaştırır, götürür. Bir nükte daha söyleyeceğim inşallah tefsirle alakalı. Ondan sonra bitireceğim. <gülüyor> Yine diyorlar ki alimler, bakın üç tane ayet sayıldı. Birinci ayette beş tane vasiyet var. ikinci ayette dört tane vasiyet var. Son ayette bir vasiyet var. Birinci ayetin sonunda denildi ki ذَٰلِكُمْ bihi la لَعَلَّكُمْ تَعْخِلُونَ İşte Rabbinizin size yaptığı tavsiyeler bunlardır. Umulur ki akledesiniz. İkinci ayette dedi ki Le allekum Umulur ki düşünür ibret alırsınız. Üçüncü ayette de denildi ki Le allekum Umulur ki sakınır takvalı olarsınız. Önce akletmeyi zikretti. Sonra tezekkür etmeyi zikretti. Sonra da ittika etmeyi takvalı olmayı zikretti. Diyorlar ki Allah Tebareke ve Teala önce akletmeyi zikretti, sonra tezekkür etmeyi zikretti. Çünkü birinin ibret alması için ders çıkarması için önce ne yapması lazım meseleyi konuyu? Akletin. Akletmesi. etmesi, anlaması lazım. Önce akleder, ondan sonra tezekkür eder, ders çıkarır. Tezekkür ettikten sonra ne yapar? Korkar ve ittika eder. O yüzden Allah Teala e bu sırayla bunları söyledi. Önce akleder, önce anlar. Sonra tezekkür eder, kendine gelir. Bundan bir ders çıkartır. Sonra aklı başına gelince Korkar ve Sakınçın. sakınır. İşte bu üç ayette Allah Tebareke ve Teala'nın biz kullarına yaptığı on tane vasiyet, on tane mesele var. i̇bn Mesud radıyallahu anhunun kim Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem altında mührü olan vasiyetine bakmak isterse Allah'ın şu buyruklarını okusun dediği buyruklarda Rabbimizin bu sözleri var. Bunları böyle şimdi acele okuduk, üzerinden geçtik sadece bir şey olsun diye. Bunlar üzerinde inşallah bir tedebbür edelim. Kendimiz de okuyalım. Bunlar Rabbimizin muhkem ayetleri. Ali İmran suresinin başında kitabın anası denilen ummul kitap denilen muhkem ayetler. Değil mi? Apaçık. Herhangi bir neska uğramamış. Ve anlaşılır. Rabbimizin emirleri yasakları apaçık olan ayetler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bir vasiyer yazacak olsaydı işte Rabbimizin bu açık muhkem ayetlerinden başka bir şeyi bize bırakacak değildi ve ne tekim öyle yaptı. İmam Rahimahullah'ta mesail bölümünde buna işaret ederek bu ayetlerin En'am suresindeki bu üç ayetin selefin indinde olan ehemmiyetine işaret edip bu on vasiyetin, Allah subhanehu ve teala'nın bize yaptığı bu on vasiyetin birincisinin ne olduğunu beyan ediyor? Şirk, şirkten nehyetmek, şirki yasaklamak. Yani Allah subhanehu ve teala'nın tevhidini emretmek ayetin Kitab-u Tevhidin bu babıyla olan münasebeti burası. Bundan sonra bir hadis kaldı bu bapta. Onu da, yani bugün okuyup babı bitirmeyi tasarlıyorduk. Ancak vakit doldu. Arkadaşlar da yoruldular. İnşallah önümüzdeki mecliste de onu tamamlayalım. Subhanakallâhumme ve bihamdik. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illa ente estaghfiruke ve etubu ileyh. Rabbimiz subhanahu ve teala bu açık, muhkem ayetlerdeki vasiyetlerini akletmemizi onları tezekkür etmemizi ve bunlar sebebiyle kendisinden sakınmamızı muttaki olmamızı bana ve sizlere nasip etsin.